İmam nikah kıyılırken vaat edilen mehir gelin damat birlikte olmadan boşanma olduğu takdirde altınları verilmek zorunda. E, tabii mehir eğer konuşulmuş e, ve halveti sahiha dediğimiz erkekle de kadın e, baş başa kalmış e, aynı zamanda e, zifaf da gerçekleşmiş ise bu durumda kadın e, belirlenen mehrin e, konuşulan mehrin e, ne yapar? Yarısını e, pardon e, tamamını alır. Eğer tamamen e, tabii dediğimiz gibi mehri e, müecceliğe eğer e, konuşulmamış ise nedir? Mehri misil. Dediğimiz gibi buradaki belirleyici olan husus evet, evet. e, halveti sahiha yani evlenen nikaha kıyılan kadın veya erkeğin kadın ve erkeğin e, bir başka kimsenin görmeyeceği giremeyeceği bir mahalde baş başa kalmaları. Evet. Bu gerçekleşmiş Yahut da e, zifaf dediğimiz hadise gerçekleşmiş ise bu durumda e, kadın mehrin tamamını almaya hak kazanır. Evet. Eğer böyle bir halveti sahiha gerçekleşmemiş e, zifaf da gerçekleşmemiş ise e, bu takdirde Yarısını alır. Yarısını alır. Evet. Ee, evet teşekkür ederiz hocam.